Alhamdulillah. Elhamdulillah. Vassalatu vesselamu ala rasulillah. Muhammad ibn abdillah. Wa ala alihi ve sahbihi. Wemen istenne bisünnetihi. Waehteda bi hudah. salli ve sellim ve barik. Ala abdike wa nebiyike Muhammadin. Ve alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbi ba'd. <gülüyor> Rabbimiz Allah tebareke ve tealaa'ya hamd edip, Peygamberimiz Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, ashabına ve onların yollarına uyanlara salat ve selam ettikten sonra... Imam mujeddit Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullahm, isimli "ut azim risalesine başlamadan evvel bu münasebetle yaptığımız bundan önceki meclislerimizde neden bıkmadan, usanmadan Tevhidi anlatmaya, tevhidi öğrenmeye, tevhidi anlamaya, kavramaya çalışmaya devam ediyoruz. Buraya bir hatırlatma yapmak için tevhidin ehemmiyetinden bahsettik. Bunu buna birinci mukaddime dedik. Daha sonra okuyacağımız bu mübarek risalenin müellifinin hayatından bazı kısa kesitler sunarak müellifi Yani İmam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimehullah'ı onun hayatını satır başlarıyla tanımak için ikinci mukaddimemizi yaptık. Bugün inşallah kitaba başlamadan önce okuyacağımız bu risale ile alakalı bir kısa mukaddime yapacağız. Ardından da Allah Tebareke Teala'nın tevfiki ve inayeti ile tevhidi açıklamaya şerh etmeye başlayacağız. <gülüyor> Okuyacağımız Risale'nin ismi Kitab-ı Tevhid. Tevhid kitabı. Bu isim, bu Risale'nin, bu kitabın muhtasar olan ismi. Kısa ismi. Bir de bunun uzun ismi var. O da Kitab-ı Tevhid اَلَّذ۪ي هُوَ حَقُّ اللّٰهِ Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olan Tevhid'in kitabı. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı olan Tevhid'in kitabı. Bu isimde de daha önce bildiğiniz gibi Risale'nin içerisinde de inşallah geleceği, zikir geçeceği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Muad ibn Cebel radıyallahu anhu'ya Ey Muaz! Bilir misin? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Ve kulların Allah'ın üzerindeki hakkı nedir? Diye sorduğu, içerisinde bu hadisin geçtiği Allah'ın kullar üzerindeki hakkına atfen konulmuş. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı tevhiddir. Allah'ın kullar üzerindeki hak olan tevhidin kitabı. Müellif rahimeullah bu kitabı Basra'da ilim talebi ilim talebinde bulunduğu günlerde veya Basra'dan döndükten sonra Huraim da Tevhid davetine başladıktan sonra tehlif etmiştir. Bu ikisi arasında ilim ehlinin farklı sözleri var. Ancak inşallah bunlar birbirine tenakuz değildir. Şeyh Rahimahullah'ın bu kitabı Basra'da yazmaya başladığı, daha sonra Hureymi'le tamamladığı, ya da Hureymi'le kitabı temize çekip daha tertipli bir, düzenli bir hale getirdiği uzak bir ihtimal değil. Müellif rahimehullah bu kitapta isminden anlaşılacağı gibi, Tevhidden bahsetmektedir. Tevhidin ehemmiyetinden, onun faziletinden, onun hakikatinden, onun fertleri ve cüzlerinden, ister kemali, ister asli olsun. Tevhidin kemalinden ve onu tamamlayacak şeylerden. Yine tevhidin zıttı olan şirkten, onun hakikatinden, tehlikesinden, onun çıkış sebebinden, ve bu şirkin tevhidin aslına muhalif, aslına aykırı kısımlarından ve onun kemaline aykırı kısımlarından bahsetmektedir. Müellif rahimehullah bu kitapta tevhidin bizim tarafımızdan bilinen, ehli sünnet indinde maruf, meşhur olan 3 kısmının 3 üç neviinin üçünden de bahsetmektedir. Yani bu kitabı tevhidin içerisinde uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi ve isim sıfat tevhidi de vardır. Ancak müellif rahimahullah bu risalenin içerisinde serdettiği bablarda galiben ekseri çoğunlukla konuyu uluhiyet tevhidi etrafında anlatmakta, döndürmektedir. Bunun birkaç sebebi var. Zira imam rahimahullah'tan önce la alakalı kaleme alınan, tehlif edilen risalelerin birçoğunda çoğunda uluhiyet tevhidi, bir birçoğunda rububiyet tevhidi ve isim sıfat tevhidi <gülüyor> yeteri kadar gönüllere şifa olacak açıklıkta, vuduhiyette ilim ehli tarafından beğen edilmiştir. Bu hususta tevhi, uluhiyet tevhidinin anlatılması, buna terkiz edilmesi daha önemlidir. İkincisi ise Uluhiyet tevhidi, yani ibadet tevhidi, onun ne olduğuyla alakalı inşallah bundan sonraki derslerimizde uzunca konuşacağız. Ancak uluhiyet tevhidi, isim sıfat tevhidinden ve rububiyet tevhidinden önce, yani ehemmiyet itibariyle, dinin aslı, esası olma itibariyle, la ilahe illallahın üzerine bina edildiği mana olma itibariyle, dinin aslı ve esası olduğu için Şeyh Allah bu kitapta daha fazla gayretini, daha fazla nefesini, uluhiyet tevhidinin takririne, onun aslına, kemaline ve onun zıttı olan şeylerin beyanını harcamış. Müellif rahimahullah bu kitabı bablar halinde tasnif etmiş, telif etmiş. Kitapta toplam 67 tane bab var. Bu babların her birisi ya bir ayeti kerimeden ya bir hadisi şeriften veya da bunlardan çıkartılan fıkıhlar Bunlardan çıkartılan anlamlar üzerine tabvib edilmiş. İmam rahimehullah'ın bu kitabındaki bu tabvib yani kitabı bablandıрма, başlıklandırma metodu alimler tarafından ıttıla etmiş olanlarınız bilecekler, İmam Bukhari Rahimullah'ın sahihindeki başlıklandırmaya benzemektedir. İmam Bukhari Rahimullah'ta sahihinde seçtiği bir mesele ile alakalı. Fıkhını beyan etme istediği murad ettiği bir meseleyle alakalı bu meseleyle altın bu meseleyle alakalı hadisleri serdetmeden önce bu meseleye İmam Muhammed İbn Abdullah'ın Kitabut tevhitte koyduğu gibi bab başlıkları koymuş. O yüzden denilir ki İmam Buhari'nin fıkı onun bablarının başlıklarındadır. Aynı Kitabut tevhitte de durum böyle. İmam müellif Muhammed İbn Abdullah rahimehullah'ın bu başlıklar altında edeceği. Ayetler, hadisler, eserler ve ilim ehlinin sözlerinden istimbat etmek istediği, ifade etmek, beyan etmek istediği şey, müellifin bu ayetler ve hadisler bütününe koyduğu başlıkların içerisindedir. Toplam 67 tane bab var kitab tevhidde. Bir de müellif Rahimehullah her babın arkasından bu babın içerdiği faideleri, bu baptan istifade edilecek meseleleri, yani özetle bu babın fıkhını zikrettiği bir mesail bölümü açmış. Mesele adı altında, yani bu babtan istifade edilen şeyler, bu babın içerdiği manalar, fıkı bunu beyan etmek için ardından meseleler zikretmiş. Kitab-ı Tevhid'de müellif rahimahullah. Dediğimiz gibi Allah Teala'nın kitabından ayetler zikretti. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden hadisler zikretti. Ardından sahabe ve tabiinden ve onlardan sonra gelen imamlardan eserler ve daha sonraki yüzyıllarda yaşamış alimlerin sözlerinden bazı sözler zikretti. Bu kitabın içerisinde, kitab tevhidin içerisinde İmam Muhammed ibn-i zikrettiği hadislerin toplamı 125 tane'dir. Önemli bir mesele olduğu için tembih ediyorum buraya. 125 tane hadis. Burada İmam rahimehullah zikretmiş. Zira birçoğunuz bu kitabın tercümelerini alacaksınız. Derslere gelirken de inşallah yanlarınızda hazır edeceksiniz. Müellif rahimehullah zikrettiği bu 125 hadisin yaklaşık yarısı ya Sahih-i Buhari'den ya Sahih-i Müslim'den veya hutta her ikisindendir. Yani burada zikredilen hadislerin Neredeyse yarısı sahihinde veya onların herhangi birisindedir. Bunun dışında kalan hadislerde, sünenlerde veya da müsnetlerde ve diğer cami kitaplarda geçen hadislerdir. Bunu, şunu, bunu şu yüzden söylüyorum. Müellif Rahimehullah bu kitabın içerisinde zayıflığına ittifak edilmiş bir zayıf hadis serdetmemiştir. Bir mevzu hadis de serdetmemiştir. Yani uydurma. Bu hadislerin içerisinde zayıflığına ittifak edilmiş bir hadis, bir zayıf hadis yoktur. Bir mevzu hadis de yoktur. Bunları şunun için söylüyorum. Bu tercümeleri alanlarınız dipnotlarda bazı hadislerin karşılığında zayıf hadis, zayıf eser gibi ibareler göreceksiniz. Şunu bilmemiz lazım ki hadislerin tasih edilmesi ve tadif edilmesi... Bir hadisin zayıflığına ve sahihliğine hükmedilmesi meselesi nisbi alimlere göre içtihadi bir meseledir. İçtihadi bir meseledir. Yani hadis alimlerinden muayyen birisinin zayıf dediği hadis mutlak muhakkak surette zayıf demek olmayabilir. Nasıl ki o helal ve haram meselelerinde alimlerden birisi bir meseleye helal ve haram dediği zaman mutlaka bu içtihadında isabetlidir demek anlamına gelmiyorsa bir hadisin sahihlenmesinde ve zayıflenmesinde de vereceği hüküm mutlak olarak isabetli demek değil. O yüzden diyoruz ki İmam Rahimahullah bu kitabında zayıflığına ittifak edilmiş bir hadis zayıf hadis serdetmedi zikretmedi. Burası onun burada zikrettiği hadisler ya dediğimiz gibi sahih haynda veya onlardan birisinde bulunan sahih hadislerdir. Veya onlardan birisinde bulunmayan diğer sünnenlerde, müsnedlerde, camilerde bulunan sahih hadislerdir. Veya hasen hadislerdir. Veya içerisinde az bir zayıflık bulunsa bile içinde az bir zayıflık bulunsa bile başka hadisler ile takviye edilecek, takviye edilerek kuvvetlendirilen hadislerdir. Veya hutta kitap ve sünnetin delalet ettiği Asıllardan bir aslın, Dinin usullerinden bir usulün, Kendisine şahitlik ettiği bir hadistir. İmam rahimehullah Bu kitabında hiçbir babı, Hiçbir meseleyi, Zayıf bir hadis üzerine bina etmemiştir. Ya sahih bir hadis vardır, Ya hasen bir hadis vardır, Ya başka bir, Hadis tarafından kuvvetlendirilen, Az bir zayıflığı olan bir hadis vardır, veya da dinin, Asılları tarafından desteklenilen diğerin asıllarının kendisine şahitlik ettiği zayıf hadisler vardır. İmam rahimehullah bu kitabında hiçbir meseleyi zayıf bir hadis üzerine bina etmemiştir. Mevzu bir hadis, uydurma bir hadis olmaması elbette bundan daha evla. İmam Abdülaziz bin Bazı Rahimahullah kitab-ı tevhiddeki hadislerden bahsederken diyor ki, Inne cemi'al ahadithelleti fii kitab-u tevhid. Kitab-u hadislerin tamamı la be'se biha. Kendisinde bir beis olmayan. Yani irad edilmesinde, ihticac edilmesinde bir beis olmayan hadislerdir. Ve leha şevahid. Ve bu hadislerin şahitleri vardır. Bu şahitler ister sünnet nasları arasında kendisinde az bir zayıflık bulunan hadisler cihetinden olsun... İsterse Allah tabara ve Teala'nın kitabında veya Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinde beyan edilmiş, İslam'ın asılları, temelleri tarafından kendisine şahitlik edilmiş bir hadis olsun. Yine Şeyh Salih el Allah kendisini muhafaza etsin diyor ki: "Lem yuridi'ş-şeyh fi hada'l-kitab, Şeyh rahimahullah bu kitapta illa ma sahha min'el-ahadi." Sahih hadislerden başkasını iradetmedi. Bu kitapta iradet ettiği hadisler sahih hadislerdir. Veya au kana hasanul isnad veya isnadı hasan olan hadislerdir. Au daiful isnad ve lehu şawahid veya isnadı zayıf olsa da kendisinin kendisi hakkında başka şahitler ve mütabiler olan hadislerdir. Au huwa dakhilun tahta aslın ammin yeşhedu kitabi kitab veya kitap ve sünnetin kendisine şehadet ettiği diğer umumi asıllardan bir asla dahildir bu hadis. Bütün bunları şunun için söyledik. Okuyacağımız bu metinde elinize ulaşan tercümelerde müellif rahimehullah'ın bu baplar altında serdettiği hadislerin dipnotlarında zayıf hadis, zayıf eser, sahih değil gibi ibareler görürseniz Aklınıza şöyle bir soru gelmesin. Yahu biz tevhidi neden zayıf hadislerden öğreniyoruz? Meselenin özeti budur inşallah. Hadislerin tasfih edilmesi, tadif edilmesi, zayıflanılması, sahihlenmesi, içtihadi bir meseledir. Değil Muhammed bin Abdülvehhab Rahimahullah. Onun dışında başka hiç kimse hüccet getirdiği, sahih olarak öne sürdüğü hadisler ile alakalı tenkit edilmiş olmasın. Hatta İmam Bukhari bile İmam Bukhari bile sahihinde fıkhını açıklamak istediği ve hepsinin sahih olduğunu beyan ettiği hadislerde bile büyük imamlar, büyük alimler tarafından neye uğramıştır? Tenkit edilmiştir. Onun sahih gördüğünü, sahih görmeyen alimler zamanında çıkmıştır. Yani bu mesele içtihadi, nisbi bir mesele değil. Bu kitabın içerisinde, bu hadisler dışında bir de dediğimiz gibi sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden eserler de vardır ve onlar dışında onlardan sonra gelmiş Şeyhül İslam İbn-i Teymiye rahimahullah öğrencisi İbn-i Kayyim el-Cevziye İmam Bel-El-Baghavi gibi başka alimlerinde sözleri <gülüyor> aktarılmıştır. Bu kitap kardeşlerim Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin Tevhid ve Sünnet alimlerinin ittifakıyla söz birliğiyle ve icmasıyla kendi dalında emsali olmayan bir kitaptır. Ne kendisinden önce bir benzeri yazılmış, tehlif edilmiş, ne de kendisinden sonra bir benzeri tehlif edilmiş, yazılmış bir kitaptır. Ehli i sünnet vel cemaat alimlerinin, tevhid alimlerinin söz birliğiyle. O yüzden alimlerimiz, imamlarımız, daimi surette, ilim talebelerini, halkı, normal sıradan Müslümanları, bu kitabı okumaya, onu ezberlemeye, Meclislerde onu müzakere etmeye, müdarese etmeye, teşvik etmeye devam ediyorlardı. Şeyh Allame Abdulaziz bin Baz rahimahullah bir yerde diyor ki Usi ihvani talebetel ilm İlim talebesi kardeşlerime vasiyetim tavsiyem şudur ki Maal inayeti bil Kur'an ve sünne, Kur'an'a ve sünnet'e inayet etmeleri Kur'an'a ve sünnete gayret etmeleri yanında bil-inayeti tammeti bi kutubul akide. Akide kitaplarına da tam bir inayetle, tam bir gayretle ehemmiyet göstersinler. Ve hifzu ma tayassara ve ondan güçleri yeteni, kolaylarına geleni ezberlesinler. Li'enneha zira bu akide kitapları li'ennehal esasu vel khulasatu min ulumil kitab ve sunne Zira bu akide kitapları Kur'an ve sünnet ilimlerinin bir esası ve onların bir hula asasıdır. Yani onların özeti mahiyetindedir. Ardından diyor ki مثlü kitab tevhid li şeyh-i l -islam, Muhammed ibn-i Muhammed ibn-i abdül şeyh-i Muhammed ibn-i abdül tevhidi gibi. Yani alimlerimiz bizlere akide kitaplarını ve akide kitapları içinde hususen kitab-ı tevhidi okumamızı onu müzakere etmemizi hatta ezberlememizi tavsiye ediyorlardı. Şeyh Abdulaziz bin Baz Rahimahullah'ın hocası Muhammed bin İbrahim Ali Şeyh rahmetullahi aleyh. Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Şeyh Abdulaziz bin Baz Rahimahullah'ın hocasıydı. Belki birçoğumuz Türkiye'de ismini bilmiyoruz. Ancak Allah'ın tevfikinden, yardımından, inayetinden sonra belki Abdulaziz bin Baz'ın bin Baz olmasını sağlayan adam budur. Muhammed bin İbrahim Bin Baz'dan önce de Suud'un Suudi Arabistan'ın müftüsü idi. Onun e, mektupları risale, risaleler arasında şöyle bir makta var. Yani ilim ehlinin bu kitaba olan ehemmiyetlerini bu kitaba gösterdikleri ihtimamı açıklamak için buraya kayıt düşmek için önemli bir alıntı olduğu için okuyorum. kadınlardan birisine, Suudi Arabistan'da İslam kadılarından birisine yazdığı bir genelgede, yazdığı bir mektupta diyor ki Aleyke Bi sıfatika mes'ulan 'amman vallakallahu aleyhi Allah subhanahu ve teala'nın seni insanların üzerine vali yapma veli yapma onların sorumluluğunu sana verme sıfatı senin üzerine vaciptir ki en tuayyana waqtan min awqatika vakitlerinden bir vakit tayin etmelisin tecilesu fihi bu vakitte oturup yukra alayke fi kitabit tevhid Bu vakitte oturmalısın. Sana kitab-ı tevhidden okunmalı. Ve tetekelle tekellemu bime teyesser. Sen de kolayına geldiği şekilde onu şerh etmeli, onu açıklamalı. insanlara sürekli kitab-ı tevhidi onlarla müzakere etmeye devam etmelisin. Yani alimlerimiz, imamlarımız bu asrın büyük imamları Allah hepsine rahmet etsin. Bizi de onların zümresine ilhak etsin. Onlarla, sıddıklarla, şehitlerle, peygamberlerle beraber haşretsin. Bunlar şu anda şerhi açıklaması sadedinde olduğumuz bu kitap hakkında böylesi ihtimam ve inayet gösteriyorlar. Hatta kardeşlerim birçoğunuz belki bilmez. Birçoklar tarafından belki bilinmez. Yine büyük imamlarımızdan asrın en büyük imamlarından birisi olan Muhammed Nasruddin El Albani, Rahmetullahi Aleyh kendisinden aktarılan bir hatırada daha Şam'daki günlerinde daha Suudi Arabistan'a gelmeden daha Ürdün'den önce Şam'da kaldığı günlerde birisi Şam'a gittiğini bu Muhammed Şeyh'in hayatını anlatan muhammed Şeybani isimli bir öğrencisinin kitabından aktarıyorum Şam'a giden birisinin Şeyh Rahimahullah'ın meclisine katıldığı Şeyh'in Şam'da bir dersine katıldığı ve bu derste onun katıldığı derste Kitabı Tevhid okundu. Ve Kitabı Tevhid'in müellifin torunlarından Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh rahimeullah'ın şerhinden birazdan zikri geçecek. Yani Fethul Mecid'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in tevhid tarafını, tevhid canibini himaye ettiği bab ile alakalı bölümün okunduğunu aktarıyor. Yani necimli Hicazlı imamlarımız olduğu gibi Şamlı imamlarımızda Kitabı Tevhid'e önemlik gösteriyorlar. Bu Kitabı Tevhidle alakalı bir kısa var. Bu da önemli. E, alimlerimiz bunun şerhinde bunu aktarıyorlar. Kitabı Tevhidin Mukaddemesinde bu kıssadan bahsediyorlar. Bu kıssa inşallah aslı olan, sahih bir kıssa. <gülüyor> Muhammed bin İbrahim, Ailü Şeyh rahimehullah bu kıssayı bizzatı kendisi fetavasının içerisinde aktarmaktadır, anlatmaktadır. Abdurrahman el Bekri isminde bir kişi. Abdurrahman el-Bekri, Abdullah ibn-i Abdüllatif, âl öğrencilerinden, onun yanında tevhid ilimlerini okumuş. Daha sonra Umman'a gitmiş. Umman'da kendisine bir medrese tesis ederek, burada tevhid ilimlerini okutmaya, başla, okutmaya başlamış. Abdurrahman el-Bekri, bu kişi, bu medresede, kendi nafakasıyla, kendi ticaretinden elde ettiği kazanç ile, ilim talebelerine infak ederek, onları tevhid ve sünnet ilimleri hususunda yetiştirmeye, tedrise devam ederken, nafakası tükendiği zamanlarda da Hindistan'a gider, orada ticaret yapar, sonra kazandığı paraları yine talebelere ilim okutmaya, infak etmeye devam edermiş. Abdurrahman el-Bekri. Hindistan'da olduğu günlerde, <gülüyor> Muhammed bin İbrahim'in anlattığına göre, Hindistan'da olduğu günlerde, İşte oturduğu bulunduğu dükkanın Hindistan'daki dükkanının yanındaki bir camide orada Hindistanlı hadis alimlerinden bir alimin meclisi varmış. Bu mecliste işte bu alim derslerini yaptıktan sonra ders bittikten sonra her dersin sonunda hitamında Muhammed İbni Abdülvahab aleyhine dua ederek ona lanet ederek derslerini bu şekilde tamamlarmış. Artık şeyh ve daveti hakkındaki ...yapılan propaganda onlara ne şekilde gittiyse... ...biz biliyoruz ne şekilde gittiğini de... ...her dersin sonunda... ...adam Allah'a ben, ...bunu bir salih amel görerek... ...her dersin sonunda şeyhe helanet eder... ...şeyhe dua eder... ...talebeleri de bunun arkasından amin dermiş... ...bu Abdullah... Yani ...Abdurrahman el-Bekir'i... ...tabii bunu görüp bundan tesir alıyor ve bir şekilde... ...bu adamla temasa geçmek istiyor... ...bu hoca da Hindistanlı... ...Abdurrahman el-Bekir'i... ...yanına sık sık uğruyor... ...gidiyor geliyor... Kendisi acem olduğu için o da Arap olan birisi. Yani kitap üzerinde öğrendiği Arapçayı Arabi olan birisiyle konuşmayı da sevdiği için sürekli onu ziyarete gidip geliyormuş. Bu Abdurrahman el-Bekri bir gün Kitabu't-Tevhid'i alıyor. Kitabu't-Tevhid'in üzerindeki kapağı işte kapağını, kılıfını yırtarak geldiği zaman bu hocanın görebileceği bir yere koyuyor ofisinde demek, mektebinde. Bu hoca gelmiş bir gün Bu da ona işte içeriden karpuz getirmek, su ikram etmek için müsaade isteyip kalkmış. Bu hoca, o içerideyken tabii ilim talebesi olduğu için, ilimle iştigaden birisi olduğu için, ilimle iştigadenler bir yerde oturdukları zaman gözlerine ilk takılan şey nelerdir? Oradaki kitaplardır. Almış mı kitabı karıştırmaya başlamış. Abdurrahman el Bekri yanına gelince, ona demiş ki, bu kitap kimindir? Bu kitap kim? Bu kitap kimindir? ve demiş ki arkasından Muhammed İbrahim'in aktarı şekliyle demiş ki inni ecidu fihi Buhari. Bu kitapta ben sanki Buhari'nin nefesini hissediyorum. Sanki Buhari'nin üslubu, Buhari'nin nazıyla konuşuyor. Şimdi onlarda da hadis ilimlerinde fazla bir ziyade bir inayet gayret olduğu için demiş ki bu kitabı sanki Buhari'nin nefesini hissediyorum. Abdurrahman el-Bekri de söylememiş buna kitabın gibi demiş ki bilmiyorum. Ama şurada bir kitapçı var. Gidip ona soralım kimin acaba bu kitap? Beraber öğrenmiş olalım. Kalkıyorlar gidiyorlar kitapçının yanına. O da e, daha önceden tanıdığı birisi. Abdurrahman Bekir'inin O da bakıyor, överiyor, çeviriyor, meseleyi anlıyor. Burada o hocaya bir mesaj verilmek istendiğini Derken kitap, kitapları arasında Mecmuatü Tevhid isimli yani şeyhin ve onun çocuklarının risalelerinin olduğu bir kitabı çıkarıyor Sonra kitabı tevhidle bunu mukayese ediyor. Evet, evet diyor bu kitap budur bu kitap Muhammed İbni Abdül Vahhabı aittir. Adam da diyor ki bu hoca, bunu duyunca tabii şok olarak, diyor ki, yani kafir olan Muhammed bin Abdül Vahhabı ait. Ondan sonra biraz düşünüp, kendine gelince diyor ki, eğer bu kitap ona aitse, vallahi biz ona zulmetmişiz. İşte bu kıssaya göre, alimlerimizin de aktardığı bu kıssaya göre, bu adam, bu hoca, Her dersin hitamında Muhammed bin Abdullah, Rahimehullah'a beddua ederken, ona lanet okurken, talebeleri bunu amin derlerken, bu şeyden sonra, yaşadığı bu mevkiften sonra İmam Rahimehullah'a hayır dua etmeye, sena etmeye, meclislerinde onun talebelerini anlatmaya ve bu, ve bu kitabı da tedris etmeye başlıyorlar. Ondan sonra onun talebeleri de Hindistan'ın dört bir tarafında tevhid davetçileri olarak davete başlıyorlar. Böyle de bir tarif, bir kıssa. Alimler de bu kitabın Şerhis hadedinde, mukaddemesinde bunu aktarıyorlar. Kitabı Tevhid ile alakalı söyleyeceğimiz son şey, imamlar, alimlerimiz Muhammed İbni Abdülvahab'dan günümüze kadar <gülüyor> gerek telif ederek, bizatihi başına oturup kalem ile telif ederek, gerek ise derslerde, mescitlerde, ilim halkalarında bunları şerh ederek ve bu şerhler kasetlere kayıt edildikten sonra kasetlerden tefri edilerek oluşturulmuş kitaplar, şerhler olsun. Bu kitap hakkında bugüne kadar sayılamayacak kadar çok şerhler yazdılar, şerhler yaptılar. Bunlardan bir kısmı basıldı, bir kısmı basılmadı, bir kısmı daha kayıp bilinmiyor nerede oldu. Bu şerhlerin başlıcası en önemli, en ehemmiyetli olanı ve ilk şerhi İmam Rahimahullah'ın torunu Süleyman İbni Abdillah ibn şeyh Muhammed ibn-i abdülvahab abd rahimahullah. Yani müellifin to torunu Süleyman ibn abdullah'a ait olan Teysirul-Azizul-Hamid isminde kisher. şerh. Teysirul-Azizul-Hamid. Azizul hamid, Teysirul -hamid". Azizu -hamid olan Allah'ın yardımı ile anlamında ki şerhi. Süleyman ibn Abdullah rahimahullah bu şerhi tamamlayamadan vefat ediyor. Şerif tamamlamasında bir iki e, yaklaşık yedi bab, Allah halam bab kala. Ondan sonra yine şeyhin başka torun, diğer bir torunu ve bu davet tevhid davetinin, bu mübarek davetin Muhammed ibn Abdul sonra ikinci büyük müjdehi, müceddidi sayılan Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammed ibn Abdul Ali Al Şeikh, bir şerh yazıyor. Bu şerhinde Süleyman İbni Abdullah'ın şerhini tehzib ederek, onu iktisar ederek ve ona onda olmayan ilaveler ve ziyadeler yaparak, onda olmayan daha başka faydeler ekleyerek Fethul Mecid isimli şerhi telif ediyor. Kitabut Tevhid'in şerhleri arasında en meşhur olan, en yaygın olan işte bu Abdurrahman İbn Hasan'a e ait Fethülmecid Mecid isimli şerhtir. Bunun dışında ilim ehlinin kasetlerden tefrik edilerek oluşturulmuş şeyhleri de var. Allame Muhammed Salihel Utheymin Rahimahullah'ın Al-Kavlul Mufid isimli şerhi. Şeyh Salihel Favzenan I'anetul Mustafid isimli şerhi. Salihel Utheyhin El-Mufid isimli şerhi. Ve bunun dışında ilim ehlinin büyük, küçük, orta halli, haşi olarak, şerh olarak yazdığı, kaleme aldığı Sayısını bilmediğimiz kadar şerhler bu kitaba yapılmış. Biz de inşallah Rabbimizin inayetiyle tevfiki yardımı ondan isteyerek, alimlerimizin, imamlarımızın bu şerhlerinden istifade ederek, bu kitab-ı tevhidin bablarını açıklamaya, şer etmeye çalışacağız. Müellif Rahimahullah diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, kitab-ı tevhid. Tevhid kitabı. Tevhid kardeşlerim, tevhid kelimesi Arapça bir kelimedir. Arapçada vahhade fiilinden bir şeyi vahid, ahad, vahid, tek, bir yapmak anlamına gelen bir mastar Tevhid kelimesi. Vahhade fiilinden bir mastardır. Bunun kelime anlamı bir şeyi bir yapmak, tek yapmak, vahid, vahid, ahad, bunlar hepsi bizim de yabancı olmadığımız kavramlar. Bir şeyi vahid yapmak, bir yapmak, tek yapmak demek. Bu tevhid kelimesinin, bu tevhidin kelime anlamı. Bir de bunun ıstılahi, yani İslam dininde, şeriat dilinde, lugatında konuşurken, bu kelimeden murad edilen bir anlam var. Tevhid kelimesi, kelime anlamı itibariyle bir şeyi bir yapmak, tek yapmak, onu vahid, vahid, ahad yapmak anlamlarına geliyor ya, Allah'ı tevhid etmek de, yani Allah'ı bir yapmak, tek yapmak, vahid, ahad yapmak, böyle kabul etmek, böyle kılmak, böyle inanmak, acaba bu tevhidin, Allah tebareke ve teala'yı bu şekilde tevhid etmenin mahiyeti nedir? Yani biz Allah Subhanahu ve teâlâ'yı hangi hususlarda, hangi meselede, hangi konu ile alakalı onu bir, tek, vahid, ferd, müteferrit yapacağız. <gülüyor> Kelime anlamı bu olduktan sonra ve bu tevhidi biz Allah tebâreke ve teâlâ'ya nispet ediyoruz, ona izafe ediyoruz. Öyleyse şunu bilmemiz lazım. Allah'ı tevhid ederken, Allah'ı tevhid etmek derken, Bu tevhidin mahiyeti ne olacak? Bir başka ifadeyle Allah Subhanahu ve teala'yı ne ile alakalı? Hangi mesele ile alakalı? Hangi konuda bir, tek, fert ve müteferrit sayacağız? Bu konu ile alakalı insanlar ihtilaf ettiler. İslam dinine mensup, İslam'a intisap eden İslam fırkaları arasında, ki bazıları İslam fırkalarından çıkmıştır olan insanlar, bu tevhidin şer'i, hakikati, mahiyetiyle alakalı ihtilaf ettiler. Farklı farklı şeyler söylediler. Allah subhanehu ve teala, ehl-i sünnet ve cemaati, diğer meselelerde olduğu gibi, dinin ve akidenin diğer konularında olduğu gibi, bu konuda da hakka ve hidayete muvaffak etti. İnsanlardan bazıları dediler ki, bu bazıları kelam ehli denilen, Eş'arilerin, maturidilerin de içinde olduğu, başlarında mutezilerin olduğu kelam ehli denilen kısım. Bunlar Allah Tebâreke ve Teâlâ'nın tevhidini üçe ayırdılar. Benziyor değil mi Ehl-i Sünnet'e? Üçe ayırma cihetiyle. Allah'ın tevhidini üçe ayırdılar. Dediler ki Allah Subhanehu ve Allah'ı tevhid etmek, onu şu üç, şey, üç şeyde tevhid etmeyle olur dediler. Bunlardan birincisine Allah Subhanahu ve teala'yı zatında tevhid etmek dediler. Dediler ki enellahu enellahu vahidun fi zatihi la kasim lehu. Allah'ın zatında birlenmesi dediler. İkincisi Allah'ın sıfatlarında birlenmesi dediler. Üçüncüsünde Allah'ın fiillerinde birlenmesi dediler. Yani bu kelamcılara göre, Eş'arilerin ve maturilerin de içinde olduğu bu kelamcılara göre, tevhid bu üç şeyden oluşur. Allah'ı zatında tevhid etmek, birlemek, sıfatlarında tevhid etmek, birlemek ve fiillerinde tevhid etmek, birlemek. Böyle bakınca masum gibi görünüyor. Onlar tevhidin bu kısımlarına şu anlamları yüklediler. Dediler ki, Allah'ı zatında tevhid etmek, yani Allah zatında birdir, ve onun kısımları yoktur. Yani Allah'ın zatının kısımları yoktur. Parçaları yoktur. Parçalardan oluşmamıştır ve parçalardan oluşmadığı gibi parçalara bölünmez. Allah'ın zatında Allah'ı birlemekten bunu kastettiler. Allah Allah'ın Allah zatında birdir. <gülüyor> yani kısımları yoktur dediler. Bu, bu aynen kendi akide kitaplarında... kullandıkları tabirlerle söylüyorum. <gülüyor> Allah zatında birdir, kısımları yoktur dediler. Bununla şunu kastettiler. Hani duyuyoruz ya böyle ne dedi ne olduğunda yarım yamalak ya, ya anlıyoruz ya anlamıyoruz. İşte bu kelamcılar Allah cevher değildir, cisim değildir, bunlardan oluşmamıştır, mürekkep değildir, kısımları ayrılmaz, bölünmez diyorlar ya. İşte bu onların bu tevhidinden kaynaklanıyor. Zira Allah zatında birdir, Allah parçalara bölüm, bölümlere ayrılmaz dediler. Bununla da şunu kastettiler. Onlar tevhidin bu kısmıyla takrir etmek istedikleri mesele Allah Subhanahu ve Taala'nın zatına ait haberi sıfatlarının hiçbirisi yoktur. Yani Allah'ın eli yoktur. Allah'ın gözü yoktur. Allah'ın ayağı yoktur. Allah'ın parmakları yoktur. Allah'ın yüzü yoktur. Bunlar hepsine Rabbimiz ve teala'nın zatî haberi sıfatları. Onlar dediler ki Allah zatında birdir, tektir, kısımlara bölünmez. Öyleyse biz Allah'ın eli var, yüzü var, gözü var der. Bunları ispat edersek bunlar ne gibidir? Bir bütünün parçaları gibidir. Bu parçalardan oluşmuş olur o zaman Allah. Bize göre Allah zatında bir olduğu için bu parçalardan oluşamayacağına göre demek ki bu parçalar kendilerine göre haşa bunlar parçalar değiller. Bu parçalar Allah Subhanahu ve teala hakkında sabit değildir. Allah eli olmayla, yüzü, gözü, ayağı olmayla vasfedilmez. Allah'ı böyle vasfetmek, tevhidin bu kısmına aykırıdır dediler. <gülüyor> Çünkü Allah zatında bir kısımlara bölünmez. Yani onların tevhid ne? Allah tebareke ve teala'nın zatında olan bu haberi sıfatlarının inkar edilmesi. Tevhid onlarda budur. Tevhid bu olunca şirk nedir onlarda? Şirk de Allah tebareke ve teala hakkında bu sıfatların, ispat edilmesidir. Tevhid bu olunca şirk de bu sıfatların ispat edilmesidir. O yüzden tevhidi böyle anladığı için Allah'ı zatında tevhid etmeyi Allah cisimlerden parçalardan oluşmamıştır. El, yüz, göz bunlar da cisimdir. Öyleyse Allah bunlardan müteşekkil olamaz. Düşüncesine binaden tevhidi bundan anlayanlar ve onların bu zamandaki, bu asırdaki, bu yüzyıldaki büyük imamları ki o da onlara nispetle imamdır. Hidayetin imamları olduğu gibi dalaletin de imamları var. Onların büyük imamları Zahid el-Kevseri denilen mucrim selefin imamlarını putperest olmakla suçlamaktadır. Putperest bunlar diyor. İbni Huzeyme rahimehullah'un İmamul Eyyeme imamların imamı İbni Huzeyme'nin Kitabu't-Tevhid isimli kitabına bu kitap hakikatte tevhid kitabı değil, şirk kitabı demektedir. Neden biliyor musunuz? O kitapta çünkü Allah Tebareke ve Teala'nın bu sıfatlarının ispatı olduğu için. Tevhid-i Üşah diyorlar, diyorlar ki zatında Allah'ın bir olması yani Allah'ın kısımlardan oluşmaması. İkincisi Allah'ın sıfatlarında bir olması. Allah'ın sıfatlarında bir olmasını da şöyle anlatıyorlar. Yani Allah sıfatlarında birdir. Hiçbir şey ona benzemez. Onun bir benzeri misli yoktur. Öyleyse. Herhangi bir şey ona bir vecihten benziyorsa veya onun sıfatları arasında kulların sıfatlarına benzeyen bir şey varsa bu sıfatlar inkar edilmelidir. Tevhidin bu kısmı da neyle alakalı? Allah Teala'nın yine sıfatlarını inkar etmeyle alakalı. Diyorlar ki Allah sıfatlarında birdir. Sıfatlarında yaratılmışların sıfatlarına benzemez. Eğer onun vasıfları arasında kitapta ve sünnette yaratılmışların sıfatlarına benzer türde bazı sıfatlar ispat edilmişse bunların inkar edilmesi, reddedilmesi, tevil edilmesi zauridir, mecburidir. Zira Allah sıfatlarında birdir. Şimdi biz kitapta, sünnette Allah Tebareke ve Teala'nın rahmet ettiğini, acıdığını duyduğumuz zaman bunu ispat edemeyiz. Zira acımak kimlere ait bir sıfattır? Kullara ait bir sıfattır. Allah'ın rahmet ettiğini duyduğumuz zaman bunu ispat etmemiz caiz değildir. Çünkü bu kullara ait bir sıfattır. Allah'ın gülmesini, Allah'ın sevinmesini, Allah'ın taaccüb etmesini, Allah'ın kullardan haya etmesini ve bunun dışında onların akla uymuyor diye inkar ettikleri bütün sıfatları inkar etme sebepleri de işte bu tevhiddir. Çünkü diyorlar ki Allah sıfatlarında birdir ve onun bir benzeri yoktur. Evet Allah sıfatlarında birdir onun bir benzeri yoktur. Bu söz hak söz. Onlar bununla neyi murad ediyorlar? Bu sıfatların hepsini inkar etmeyi. Tevhidin bu kısmında şöyle formüle etmişler. Allah'ın sıfatlarını daha önce öğrenmiş onların arasında yani Maturidî mezhebine göre. Diyorlar ki muhalefetun lil havadit. Muhalefetun lil havadit. Yani havadise, hadis olan sonradan olan şeylere muhalefet etmesi, benzememesi. Allah sonradan olan şeylere hiçbir türlü benzemez. Allah'ın zatında ve sıfatlarında sonradan olma belirtisi olamaz. Allah'ın arşta olması neden inkar ediyorlar? Arşın üzerinde olmasını. Arş oldu. Çünkü arş sonradan oldu. Arş sonradan oldu. Arş yokken de Allah vardı. Arş yokken Allah arşın üzerinde değildi. Öyleyse Allah arşı yarattıktan sonra onun üzerine istiva etti, onun üzerine yükseldi, yerleşti ise... Bu Allah'ın zatında daha önce olmadan olmayan bir şeyin buku bulmasıdır ki bu tevhidin bu kısmına göre caiz olmadığı için onlarca diyorlar ki öyleyse Allah harçın üzerinde olamaz. Allah mesela bugün bir şeyi murad etse Allah bugün bir şey söyleyemez. Allah tebareke ve teala'nın kelamını, Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemelerinin sebebi işte tevhidin onlara göre bu kısmı. Çünkü Allah ezelde olmayan bir sözü, bugün vuku bulan bir şey için söylediği zaman, bu söz ezelde yoktu Allah'ta, bugün söyledi. Yani dün olmayan bir söz ortaya çıktı. Bu da hadistir. Allah tebareke ve teala da hadis yani sonradan olan işlere bir mahal olamayacağı için, öyleyse Allah dilediği gibi, dilediği şekilde, dilediği zaman konuşamaz. Arkadaşlar, maturidiler ve eşariler, Allah, Kur'an Allah'ın kitabıdır derken, bizim anladığımız Kur'an Allah'ın kelamıdır derken, Bizim kastettiğimiz manayı kastetmiyorlar. Bu kelamın Allah'a olan izafesi teşrif manasında bir izafedir diyorlar. Yoksa hakikaten Allah bunları konuştu söyledi. Hayır böyle bir şey yok diyorlar. Allah'ın kelamı diye ispat ettikleri şey ezelde Allah'ta bulunan bir sıfat. Bizim inandığımız gibi Rabbimizin dilediği zaman, dilediği şekilde, dilediği gibi konuşmasını kastetmiyorlar. Neyden dolayı? Sıfatlarında Allah birdir. Tevhidin işte Allah E, te, kendi kendilerine göre tevhidin bu kısmından dolayı. 3. kısımda onlara göre Allah Subhanahu ve Teala'yı fiillerinde birlemektir. Fiillerinde Allah'ın tek olmasıdır. İşte bu da bizim rububiyet tevhid dediğimiz şey. Yani Allah'ın yaratmasında, icat etmesinde, yoktan var etmesinde tek ve bir olması demek. Bu konuda da galiben bize ehli sünnete diğer sair Müslümanlara muvafakat ediyorlar. Allah Subhanahu ve teala'nın yaratması hususunda. Yaratmasında tek olması hususunda. Şimdi kaça ayırdılar tevhidi? Üçü ayırdılar. Allah zatında birdir dediler. Yani onun zatî, haberi sıfatlarını inkar etmek için. Sıfatlarında birdir dediler. Diğer kalan sıfatlarını inkar etmek için. Allah fiillerinde birdir dediler. Onun yaratıcı olduğunu ispat etmek için. Tevhid, kelamcıların indinde maturidiler ve eşavirler dahil tevhid olur. Burada ibadetle alakalı, uluhiyetle alakalı, ibadetin sadece Allah yapılmasıyla alakalı. Böyle bir şey göreniniz var mı? Hayır yok. Yani, yani. Onlar, tevhid, onlar tevhidin bu kısmını, dinin aslı esası olan bu kısmını ihmal ettiler. Bunun mevzusunu bile etmediler kitaplarda. Biz daha önce bu mecliste keşfe Şubat derslerinde onların kendi kitaplarından tevhide, la ilahe illallah verdikleri anlamlarla alakalı bazı şeyler okuduk. Hatırlayacaksınız. Tevhidi hep sıfatları inkar etmek sadedinde uydurdukları bu kısımlar dışında tevhidi hep neyle vasfettiler? Allah'ın rububiyetiyle, yaratıcı olmasıyla, yoktan var edici olmasıyla müşrikler tarafından da kabul edilen bu esas ile tevhidi tefsir ettiler. Yani ümmetin başındaki bu kabircilik, bu kabirperestlik, Allah'ın dışında ilahlara yalvarma, yakarma ve bunun mübah görme, caiz görmenin temelinde Yani ilmi temelinde hakikatte bu, bu mesele var. Çünkü siz tevhidi Allah'ı ibadetinde birlemek olarak anlamazsanız, ibadetinde Allah'a şirk koşarken, bu konularda Allah'a tevhid edince, tevhide aykırı bir şey yaptığınız aklınıza gelir mi? Gelmez. Bak ben tevhidin üçünü de yapıyorum. Allah zatında birdir diyorum. Yani elini, yüzünü, gözünü inkar ediyorum. Sıfatlarında birdir diyorum. Allah'ın inmesini, istivasını, gökte olmasını, İnkar ediyorum. Fiillerinde birdir diyorum. Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyorum. Öyleyse ben şirkten uzağım. Bu Tevhidin bu taksimi kelamcıların taksimi. Onlar tevhidten işte bunu kastettiler. Bunu anlattılar. Kitaplarında bunu yazdılar. Medreselerinde yüzyıllarca Müslümanların çocuklarına tevhidi bu diye anlattılar. Mu'tezile de tevhidden bahsediyor. Duydunuz. Mu'tezile'nin beş tane usulü var. Mu'tezile'nin beş temel esası var bu esaslardan bir de tevhiddir. tevhid yani bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar şimdi bu terimler bu kavramlar bazı kavramlar bazı terimler kendisi haddi zatında şer'i olabilir onları biz dillendiriyor olabiliriz ama bu terimleri her dillendiren adama hemen kanmayalım bu terimin altına yüklediği bu terimin içerisinde kastettiği manaya bir bakalım bakın mutezile bunların 5 temel esası var Bu beş temel esasından bir tanesi tevhiddir. Tevhid. Yani mutezileye göre bir tevhid var. Ve onlar da insanları tevhid ehli olanlar ve tevhid ehli olmayanlar diye ayırıyorlar. Acaba onlar tevhidten neyi kastediyorlar? Onlar da tevhidten işte bu iki kısım kastediyorlar. Tevhid mutezileye göre, tevhid demek mutezilerin esası olan tevhid... Kadim olan varlığın, kadim olan varlığın onların tabirlerine söylüyorum... Yani eski, ezeli olan varlığın birden fazla olmaması demek. Dolayısıyla Allah tebareke ve teala tek başına kadim olduğuna, eski olduğuna, ondan başka ezeli olmadığına göre biz Allah'ın sıfatlarını ikrar edersek, Allah'ın eli yüzü gözü var dersek, Allah görür, işitir, duyar, gazap eder, rahmet eder dersek, bu sıfatlar da Allah ile beraber ne olmuş olacak? Kadim olmuş olacak. Öyleyse ortada birden fazla kadim Olmuş olacak ki bu diyorlar Mu'tezile bu tevhide aykırıdır. Öyleyse onlara göre tevhid demek ne demek yani? Tevhid sıfatların hepsini inkar etmek demek. Yani bir Mu'tezili filanca tevhid ehli dediği zaman neyi kastediyor? Bu adam sıfatları inkar ediyor bunu kastediyor. Bir maturidi Zahidel Kevseri gibi bir mücrim filanca şirk ehli dediği zaman neyi kastediyor? Bu adam kitaptaki sünnetteki sıfatları ispat ediyor bunu kastediyor. Bak kelime aynı kelime tevhidcik biz de onlar, biz de bunlarla konuşur onlar da bunlarla konuşuyordu. Kelamcılar tevhidi sıfatları inkar etmekle tefsir ettiler. Ve bu ve bu, ve bu konuda da kitaplar da yazdılar. Kitaplarına da bu isimleri verdiler. İmamul Eyyem im ve İbnü Hüzeyme'nin kitabı tevhidi olduğu gibi içinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin sıfatlarının ispat edildiği kitabı tevhid olduğu gibi. Bu kelamcıların imamlarından İmam Maturidi'nin de kitabı Tevhid isimli bir kitabı var. <gülüyor> Bak bunun ismi de tevhid, bunun ismi de tevhid. Birincisi Rab Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarına ispat sadedinde tehlif edilmiş. Diğeri Allah'ın sıfatlarını inkar sadedinde te te tehlif edilmiş. Bu da yaptığı işe tevhid diyor, bu da yaptığı işe tevhid diyor. Yani insanlar Allah Subhanahu ve Taala'yı tevhid etmenin mahiyeti ve hakikatiyle alakalı ihtilaf ettiler. Özetle kelamcıların bu ihtilaftan, Nasipleri budur. Onlar tevhidten bunu anladılar, bunu takrir ettiler, bunu anlatıyorlar. Ümmet içerisinde Müsl İslam'a, Müslümanlığa intisap eden bir başka fırka daha çıktı. Bunlar da vahdet ehli, vahdet-i vücut ehli, ittihat ehli. Bunlar da kendilerine göre bir tevhid tanımı yaptılar. Onlar da tevhidi şöyle tarımladılar. Dediler ki tevhidçudur ki, Allah'tan başka bir mevcut yoktur. Allah'tan başka mevcut yoktur. Tek gerçek mevcut. Var olan tek gerçek varlık Allah subhanahu ve teala'nın var. Bunun dışında bir varlık yoktur. Sen yoksun, ben yokum, burası yok. Hakikatte bizim gördüğümüz, algıladığımız bu, bütün bu etrafımızda olan biz dahil hepsi bunların bizatihi Allah'ın kendisidir. Rabbimiz tebareke ve teala bu mülhitlerin zındıkların söylediğinden yücedir ve münezzehtir. Bunlar öyle bir söz söylediler ki Hristiyanların ve Yahudilerin ortaya koymadığı kadar büyük bir küfür ortaya koydular. Yani bu böyle durup dururken söylenilmiş bir söz değil. Bunun üzerine bir sürü mesele bina ettiler. Dini şeriatı iptal ettiler. Helali haramı iptal ettiler. Zira her şey Allah olduktan sonra helal nedir haram nedir? İçki nedir, su nedir? Bunların arasında ne fark var? Bu da Allah, bu da Allah dediler. Senin eşinin ferci ile kız kardeşinin ferci arasında sana göre bir fark var mı? E bu da Allah, bu da Allah. Böyle söylediler. Tevhidi böyle tanımladılar. Onlardan, Onların büyüklerinden Şah-ı Ekber denilen büyüklerinden bir tanesi kitabında diyor ki Allah teşkilatırsın. Yani üzerlerinde bulundukları küfrü, ilhadı ve zındıklığı anlayabilirsiniz diye bunu hikaye ediyorum, aktarıyorum. Diyor ki, bunları da şiir olarak kaleme almışlar. Diyor ki El-Abdu Rabbun ve Rabb-u Abdun Diyorlar ki, rab kuldur. Kul da rabdır. Rab kuldur, kulla rabdır. Sonra diyor ki Ya leyte şa'ri menil mukellef. Peki öyleyse bana bir söyle. Kimdir mükellef? Madem Rabb'dir, kulla Rabb'dır, madem kullara arasında bir fark yok, ortada mevcut bulunan tek hakikat, tek gerçek varlık Rabb'in varlığıdır. Öyleyse mükelleflik ne, teklif nedir, şeriat nedir, emir yasak nedir? Bunlar nedir yani? Böyle söylediler. İşte bu iş kendilerini öyle bir hale götürdü ki ben hakkım, ben Allah'ım dediler. Cübbemin içerisinde Allah'tan başkası yok dediler. Kendimi tesbih ederim, tenzih ederim. Benim şanım ne yücedir dediler. <gülüyor> Neyden dolayı tevhidi Allah'tan başka mevcut yoktur. Diye anladıkları için. Böyle tefsir ettikleri için. Allah onlara hak ettikleriyle muamele etsin. <gülüyor> Ümmet içerisinde bir grup daha ortaya çıktı. Bunlar da tevhide bir anlam yüklediler. Bu grup ümmet içerisinde bu son yüzyılda ortaya çıktı. Geçen yüzyıl. Bunlar da dediler ki tevhid Allah Teala'nın birlenilmesi, Allah'ın bir ve tek kabul edilmesi, Allah'ın bir ve tek kabul edileceği yegane en önemli mesele, en önemli yer Allah'ın hüküm koyucu olmasıdır dediler. Allah'ın hakim olmasıdır dediler hükmü veren, hükmün sahibi olmasıdır dediler. Hakimiyetin Allah'a has olmasıdır dediler. Tevhidin aslı, esası, temeli budur dediler. Allah kitaplarını bunun için indirdi dediler. Peygamberler bunun için gönderildi dediler. Peygamberlerle kavimleri arasındaki anlaşmazlık, otoritenin, yönetimin, hakimiyetin, Allah'a mı ait olacağı yoksa insanlara mı ait olacağı meselesiydi dediler. La ilahe illallah da. En özel anlamıyla Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu yoktur demek anlamına geliyor dediler. Ne kötü söylediler. Bu fitne, bu söz, bu söz ümmet içerisinde bu geçen yüzyıllar ortaya çıktı. Dünyadaki değişen dengelerle bazı Müslümanlar dünyadaki bazı akımlardan etkilendiler. Bu akımlardan etkilere, etkilenerek dini imamların, alimlerin yollarından değil de Onların sözlerinden değil de, kendi akıllarıyla, fikirleriyle düşünerek, tefekkür ederek, düşünürler çıktı ya, İslam düşünürü, İslam mütefekkiri. Düşünerek, tefekkür ederek bir İslam yorumu yaptılar. İslam'ın başı temeli de la ilahe illallah yani tevhid olunca, tevhide de bu dünyadaki gelişmeleri değerlendirerek, inandıkları İslam dinini, öğrendikleri bildikleri İslam dinini bununla, mezzedip karıştırarak bir tevhid yorumu ortaya çıkardılar. Dediler ki tevhid Allah Teala'dan başka hakim olmadığına inanmaktır. Hüküm, yegane hüküm koyucunun Allah olduğuna inanmaktır. Tevhidin mes esas meselesi temeli hakimiyet meselesidir dediler. Yani hüküm koyma, kanun koyma meselesidir dediler. La ilahe illallah da bunun etrafında tefsir ettiler. La ilahe illallah'ın bu anlama geldiğini söylediler. Öyle bir tasavvurla bize dini anlattılar ki, Kur'an'daki ayetleri, peygamberlerin mücadelerini öyle bir tasavvurla anlattılar ki Rabbimiz tebâreke ve Teala bize rahmet etmeseydi, rütfetmeseydi biz de tevhidi böyle siyasi bir mücadeleden ibaret zannedecektik. Biz de böyle öğrendik. Allah peygamberlerini gönderdiği Onların kavimlerindeki otoritelere baş kaldırmak için. Onları yıkmak için, zalimleri, diktatörleri devirmek için. Allah peygamberlerini gönderdi. Yeryüzünde geçerli, cari olan kanunlar sadece Allah'ın kanunları olsun diye. Böyle tasavvur ettiler, böyle tasvir ettiler, böyle naklettiler, böyle öğrettiler. Biz bu silsilenin birinci mukaddimesinde tevhidin ehemmiyetini anlatırken bir şey söyledik. Belki gözlerden kaçtı. Orada dedik ki Allah Tebareke ve Teala gönderdiği rasullerin tamamını Ya kavmi İbudullaha ma min ilahin gayruh ile gönderdi. Ey kavmimiz Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka tapacak bir ilahınız yoktur. Ve bununla alakalı diğer ayetleri serdettik zikrettik. Ve dedik ki arkasından Allah Tebareke ve Teala'nın gönderdiği rasullerin kavimlerindeki problemler müşkileler. İsterse Lut Aleyhisselam'ın kavmindeki gibi Ahlaki olsun. İsterse başka bir peygamberin kavmindeki gibi iktisadi olsun. İsterse başka bir şey olsun. İsterse siyasi olsun demiyoruz. Dedik. isterse siyasi olsun demiyoruz. Zira peygamberlerin gönderildiği kavimlerin hiçbirisinde zaten Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmiyordu. Hiçbirisinde. Buna rağmen Allah teala bütün Resullere Kendisi, kendisini ibadette birlemeyi emretmelerini emretti. Bütün rasulleri bunun için gönderdi. Onlardan hiçbirisi, Allah'ın gönderdiği peygamberlerden hiçbirisi kavimleriyle ve kavimlerinin başındaki yöneticilerle, idarecilerle, idare hususunda, yönetim hususunda <gülüyor> tatbik edilen kanunlar ve bu kanunların küfür kanunları olma hususunda bir nizaya ve anlaşmazlığa düşmediler. Musa da gidip Firavun'a kanunlardan bahsetmedi, onun yönetiminden bahsetmedi. İbrahim de gidip Nemru'da onun hükümranlığından, yönetiminden, kanunlarından bahsetmedi. Çağırdıkları yegane şey Allah Tebareke ve Teala'nın ibadetinde birlenilmesi meselesiydi. Sadece Allah'a tapılması meselesiydi. Hiçbir nebi kavmindeki yöneticilerle alakalı böyle siyasi bir ihtilafa düşmediler. <gülüyor> Halbuki iş tersine çevirildi. Sanki işin merkezinde bu varmış gibi yansıtıldı, aktarıldı. Biz de bütün peygamberleri bu diktatörü yönetimleri yıkmak için gönderilmiş elçiler olarak kavradık, vehmettik. Bize böyle anlatıldı, böyle öğretildi. Bunun üzerine denildi ki La İlahe illallahın manası da Allah'tan başka hakim yoktur. Allah'tan başka yönetici yoktur. Allah'tan başka kanun koyucu yoktur. Kanun koyma yetkisi tamamıyla Allah'a aittir. Biz bu hakikati inkar etmiyoruz. Elbette Allah'tan başka hakim yoktur. Elbette hüküm sadece Allah'ındır. Bu mümin olmanın bir gereği. Elbette bizden birisi aramızda çıkan anlaşmazlıkları Allah'a ve Resulullah'a tehaküm etmedikçe, onlara muhakeme olmaya gitmedikçe mümin olmuş olmayız. Ama getirip bunu dinin temeline oturturmak dinin en önemli meselesi haline getirmek, kitapların indiği, rasullerin gönderildiği esas meselenin bu olduğunu söylemek, <gülüyor> bu çok ciddi bir kusur, çok ciddi bir hatadır. Ve ondan sonra, bu, bu böyle söylenince, dinin en önemli meselesi haline getirilince, hakikatte dinin en önemli meselesi bunun arkasında kaldı. Ve insanlar oraya itibar etmemeye başladılar. Allah'ın dışında kabirlere yalvarıldı, türbelere yalvarıldı, şeyhlere yalvarıldı, ibadet edildi, adaklar adandı, tevekkül edildi, korkuldu, muhabbet duyuldu. Bunlara hiç itibar edilmedi. Zira la ilahe illallah'ın esas meselesi, Hüküm meselesi, hakimiyet meselesi, kanunlar koyma meselesi. Tevhidi gerçekleştirmeyi, tevhidi tahkik etmeyi, tevhid ehli olmayı neyden ibaret saydılar? Evet onlar da bak tevhid ehli diyorlar. Bu kardeşimiz muvahit bir kardeşimiz diyorlar. Bu tevhid ehli bir kardeşimiz diyor. Neyi kastediyorlar? Yani bu devleti, devletin yöneticilerini, bu devletteki memurları, bu devlete bu oy verenleri, çöpçüyü, doğalgaz, elektrik faturası, su faturası sözleşmesi yapanları... Tekfir ediyor bu. Onları kafir görüyor. Demek ki bu tevhid ehli. Onlar da tevhidten bunu anladılar, bunu kastettiler. La ilahe illallah'a da bu anlamı verdiler. Bu bu manayı tevhidin hakimiyet ile tefsir edilmesini, tevhidin Allah'tan başka hakim yoktur şeklinde anlaşılmasında geçen yüzyılda Seyyid Kutup icat etti. O hortlattı yazdığı tefsirinde ve diğer kitaplarında la ilahe illallahın en husus imanasının Allah'tan başka hakim olmadığını beyan etmek suretiyle. Diyor ki Şehit Kutup, "El Adaletü'l İctimaaiye İslam'da Sosyal Adalet" isimli kitabında "İnnel emre'l muteyekken fi hada'l Bu dinde kesin olarak, yakın olarak bilinen bir şey var ki o da şudur. Ennahu la yumkinu. Mümkün değildir." an en an yaquma ye, fi'd-dhamiri aqidatan insanların içinde bir akidenin oluşması wala fi waqi'il hayati idinen, Veya hayat vakasında bir dinin oluşması bir dinin ortada olması mümkün değildir illa en yashhadan nasu en la ilaha illa Allah insanlar Allah'tan başka ilah olmadığını şahit edinceye kadar doğru değil mi buraya kadar doğru İnsanların gönlünde bir akidenin olması mümkün değildir. Yeryüzünde bir dinin olması mümkün değildir. İnsanlar la ilahe illallah'a şahadet etmedikçe. Sonra bunu şöyle tefsir etti. Dedi ki: "Ey yani la ilahe illallah'a şahadet etmekten kastımız yani la hakimi illallah. Allah'tan başka hakim yoktur. La ilahe illallah nedir ona göre? Allah'tan başka hakim yoktur." Diyor ki Zila e, Fi zilali Kur'an isimmi tefsirde. Felakad ikanuu ya'rifune. Diyor ki o Araplar, peygamber ona, onlara geldikleri zaman, onlara la ilahe zaman, onlar direttiler, büyüklendiler, la ilahe demediler ya. Diyor ki çünkü onlar biliyorlardı. Min lugatihim ma'na ilah, Ve ma'na la ilahe illallah. Onlar lügatlarında, dillerinde ilah kelimesinin ne anlama geldiğini biliyorlardı. Ve la ilahe illallah kelimesinin de ne anlama geldiğini biliyorlardı. kanu ya'rifûne. Onlar biliyorlardı ki ennel uluhiyyete. Uluhiyet demek yani ilahlık. Yani la ilahe illallah ta ispat edilen ve nefret edilen bu uluhiyet te'ni şu anlama gelir el-hakimiyye. Hakimiyet anlamına gelir. Yine, yine başka bir yerde diyor ki la ilahe illallah bu la ilahe illallah sözü kama kana yudrikaha yudrikaha al-arabi al-arif bi ki konuştuğu dilin delaletlerini iyi bilen o Araplar bu la ilaha illallah'ın anlamını biliyorlardı onların bildiği anlam şuydu la hakimiyyata illa lillah Allah'tan başka hükümranlık yoktur hakimiyet yoktur ve la şeriy'ate illa minallah Allah'tan başka Allah'ın dışında Bir şeriat, yani şeriat yasama demek. Bir kanun koyuculuk, şeriat yoktur. İster şer'i olsun ister dünyevi. Ve la li ahadin ala ahad. Hiç kimsenin hiç kimse üzerinde bir otoritesi yoktur. La ilahe illallah bu demektir. Diyor. Hiç kimsenin hiç kimse üzerinde bir otoritesi yoktur. Bu neyin tanımı biliyor musunuz? Boşu, boşu. Bu anarşizmin tanımı. Kimsenin kimsenin üzerinde otoritesinde, otoritesinde olmaması anarşizmdir. لِأَنَّ السُّلْتَانَ كُلَّهُ لِلّٰهِ Çünkü otorite tamamıyla Allah'a aittir. La ilahe illallah böyle tefsir etti. Bu siyasi tefsir, bu siyasi yorum, işte bu dünya, konjöktür diyorlar ya, dünyada olan olaylardan etkilenen, muasır asri Müslümanın zihninde böyle ampul gibi yandı. Dediler ki hakikaten ne kadar bak güzel bir şey. Ve kelam ehliyle, yani şu kelamcılarla, tasavuflühlile o tasavufluçlar da vahdeti vücutçular da hatta selefi akideyi öğrenmiş benimsemiş anlamış selefin yolunu yolundan giden onu takip eden bazı kimseler bile bu tefsirin üzerine atladılar yani bundan ehli sünnet içindeki bazı zayıf kimseler de etkilendiği gibi kelamcılar da etkilendi vahdeti vücutçular da etkilendi ve bu fitne la ilahe illallah böyle yanlış kasır eksik bir anlamla tefsir etmek ve böyle yaparak la ilahe illallahın merkezinde olan temel meseleyi göz ardı etmek bu fitne ümmet arasında öyle yayıldı öyle yayıldı ki girmediği bir grup meşrep hizip grup fırka kalmadı İslam'da Allah tebareke ve teala'ya ibadet etmek demek olan bir din olmaktan çıktı bir din olmaktan çıktı siyasi bir düşünce siyasi bir görüş bir ideoloji haline geldi Meselenin temelinde La İlahe İllallah'ı bu şekilde yanlış aktarmak, yanlış anlatmak yatıyor. Bunlar özetle insanların Allah Tebareke ve Teala'nın tevhid edilmesi meselesinde bu tevhidin hakikati ile alakalı görüşleriydi. Zamanımız doldu. Ehli sünnetin, ehli hakkın bu konudaki mezhebin görüşünü de inşallah önümüzdeki mecliste aktararak kitabımızı şerh etmeye devam edelim. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu